Ağuzzu bilaahim ne Şeytanı rajiim Bismillahi r ve neshtainuhu <Sessizlik> ve nestafiro ve naguzzu bilaahim in shurur an fasina ve nasiyat amalina. Men yehdehi Allahu falamudillah ve men Ve la abduhu ve ''Ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve kulle muhtesetin bid'a ve kulle bid'atin zalâleh ve kulle zalâletin finnâr.'' Zevercret kitabında tıp ve tedavi bölümü Hacamat tedavisi başına kalmıştık. 747 oğlu rivayet Enes radiyallahu anh'den. ''Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Ebu Taybeden edenden Hacamatçı geldi. Neşteriyle ve boynuzuyla başından Hacamat yaptı. Araplardan bir adam ona uğradı ve başına yaptığın şey nedir?'' dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki bu hacamattır. Tedavi olduğunu şeylerin en iyisidir. Bu hadis Müslim'in şartına göredir. Taberi Tehsibül Asar'da rivayet etmiştir. 748 oğlu diğer rivayetli lafız şöyledir. Ebu Taybe Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hacamat yaptı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ona bir ölçek hurma verdi ve efendilerine onun vergisini hafifletmelerini söyledi. Uyeyne bin Hısın veya Akra bin Habis girdi ve bu yaptığın şey nedir dedi. Dendi ki o kestiği yeri bir boynuz ile emiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki bu hacamattır ve tedavi yaptığınız şeylerin en iyisidir. Bu hadis Müslim'in şartına göredir. Bukhar ve Müslim bu ayrıntıya girmeden, ayrıntısız olarak muhtasar rivayet etmişlerdir. Bunu Taberi Tahsilü'l-Esar'da, Taberani Mucemü'l-Esar'da rivayet etmiştir. Hacamat yapılacak bölgeler ve günleri 749 no'lu rivayet Enes radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem boynunun iki yanındaki damarlarından ve iki kürek kemiği arasından hacamat oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayın 17, 19 ve 21. günlerinde hacamat olurdu. Bu Bukhara ve Müslim şartlarına göredir. Ebu Davud'un rivayetinde şu ziyade vardır. Mamer dedi ki bir gün hacamat olmuştum aklım başımdan gitti. Öyle ki namazımda Fatiha'yı bile ezbere okuyamıyordum. Mamer başından kan aldırmıştı. Bunu Tirmizi, Hakim, Ziyav-ı muhtarede i̇bn Tayalisi, Ahmet, Ebu Davud, İbn-i Mace, Uşeyb, Cüzün'de, Begavi de Ebu Yala Hüsnedin'de rivayet etmiştir. Elbani Es-Saiha'da tarzıc etmiştir. 750 oğlu rivayet Ebu Hureyri R. dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim Arabi ayın 17. 19. ve 21. gününde hacamat olursa bu her derde şifa olur. Bu hadis Müslim'in şartına göredir. Ebu Davud, Hakim, Beyhak rivayet etmişlerdir. Elbani es Sahihada da etmiştir. Mecbur kalınınca dağlama tedavisi. 751 nolu rivayet Enes radiyallahu anh'den. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Esad bin Zürare'yi kızıllık hastalığından dolayı dağladı. Bu hadis Bukhara ve Müslim'in şartlarına göredir. Hadiste geçen şevke kelimesi vücudu ve yüzü kaplayan kızıllıktır. Bu hadis, Mamer'in Zühri yoluyla bir defasında Ebu Mâme bin Seyl r.a. bir defasında da Enes r.a. rivayet etmesi sebebiyle illetli görülmüştür. Lakin bir sonraki rivayet bunu şahid Bunu Taberi tarihinde İbn-i İbban, Hakim, Ziyal el muhtarede Tirmizi, Ebu Yâla, El-Müzekkiyat'ta, Dar-ı Kutni, Ebu Nuaym, Tıbbın Nebevi'de, Begavi Mucem'in'de, İbnül Münzir Evsat'ta, Beyhak Süneninde İbn-i Sakir tarihinde rivayet etmişlerdir. 752 nol rivayet, Ayşe radıyallahu anhadan Nebi sallallahu aleyhi ve sellem İbn-i dağlama yapılmasını emretti. Bu hadis Bukhara ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Beğabi Mucemin'de i̇bn İbn ve Ebu Yala rivayet etmişlerdir. 753 nol rivayet, Ebu Umame bin Seyil bin Huneyf radıyallahu anhadan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem akabe nakiplerin başı olan Ebu Umame Esad bin Zürare radiyallahu hasta ziyareti yaptı. Medine'de Bedir'den önce onun vücudunu ve yüzünü kızıllık kaplamıştı. Onun yanına girdiği zaman şöyle buyurdu. Allah Yahudilere lanet etsin. Onlar bu hastalığı ondan kaldırsa ya diyorlar. Halbuki ben ne onun için ne kendim için bir şeye malik değilim. Ebu Umame'nin durumu hakkında beni kınamayın. Sonra Esad radiyallahu anh'ın dağlanmasını emretti, dağlandı. Bu yüzden boğazı sertleşti. Ebu Umame Esad bin Zürer radiyallahu bundan sonra fazla yaşamadan vefat etti. Bu hadis Bukhar ve Müslüm'ün şartlarına göredir. İbn-i Sad Tabakat'ta hakim Ahmet Taberani, Tıbbın Nebevi'de Ebu Naim rivayet etmişlerdir. 754 nol rivayet İmran bin Husayn radıyalland dedi ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dağlama yapmaktan yasakladı. Biz dağlama yaptık fakat ne kurtulduk ne de başarabildik. Ebu Davud dedi ki o meleklerin selamını istiyordu. Dağlama yaptırdığı zaman bu hal kendisinden kesildi. Dağlama yapmayı terk ettiğinde tekrar eski haline döndü. Bu hadis Müslüm'ün şartına göredir. Zaten müslim de bunu e, kısmen e, yani ikinci Ebu Davud'un dediği kısımla rivayet etmiştir. Ebu Davud, Ahmet, Tayalisi, Hakim, İbn-i Tirmizi, İbn-i Mace, Sünem-i Kübra'dan Nesai, Taberani, Beyhaki rivayet etmiştir. Şeyh Muhbih Benadi, Sayül-i Müsnet'te tarcih etmiştir. 755 nol rivayet, Abdullah bin Mesud radiyalli aniden 3 kişi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e gelir ve dediler ki Bir arkadaşımız hastalandı ve bize dağlama yapmayı tavsiye ettiler. Onu dağlayalım mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sükredetti. Sonra bu soruyu iki defa daha tekrar ettiler. Üçüncüsünde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Dilerseniz onu dağlayın, dilerseniz fazla bastırmayın. Bu hadis Bukhar ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Hakim Ahmet İbn-i İbban Tayyali'si İbnebişeybe, Musannef'te ve Müsned'inde, Nesai Sünel Kübra'da, Ebu bekir ez Zübeyri Fevaid'inde, Taberani Ebu Yala, Şerhummeyanül Asar'da Tahavih, ve beyhaki rivayet etmişlerdir. Muhbir bin Hadi Camius Said de tahrir etmiştir. Bu rivayetler e, dağlama tedavisinin kerahatle birlikte caiz olduğunu gösteriyor. Humma ateş tedavisi. 756 altın Oğlu rivayet Enes Radyallahu anh'den. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Biriniz ateşlendiği zaman 3 gece sabaha kadar üzerine soğuk su dökün. Bu hadis müslimin şartına göredir. Ebu Yala, Hakim, Ziyaülmaktis, El-Muhtare'de, Nesay-i sünnel Kübra'da, Taberani, Evsat'ta, Taha-i şerhumuşkül rivayet etmişlerdir. Elbani Sahih'a da tahric etmiştir. Siyatik hastalığının şifası, 757 olur. rivayet, Enes bin Malik radiyallahu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu işitti. Nesa sinirinin, yani siyatik hastalığının şifası, bir bedevi koyunun kuyruğudur. Bu kuyruk eritilip üç parçaya bölünür. Sonra her gün sabah aç karnına bir parça içilir. Bu hadis bukar ve müslümin şartlarına göredir. Nesa, oturak hızasında topağa uzanan bir sinire verilen isimdir. Yani siyatik dedikleri sinir. Ee, burada bedevi koyunu yani köyde doğal ortamda beslenmiş koyunun kuyruğunu tavsiye ediyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bunu İbn-i Hakim Ziyal-ı El-Muhtare'de Ahmet Bezzar, Evsat'ta Taberani, Ebu Naim Tarih-i Hatip Tarihinde, İbn-i Sakir Tarihinde ve Deylemi rivayet etmişlerdir. Elbani Sayhada, Mukbil bin Hadis Sayıhül Müsnet'te tarcih etmişlerdir. Nazar Değmesinin Tedavisi 758 nolu rivayet. Ayşe anhadan. Nazarı değen kimseye abdest alması emredilir. Sonra bu abdest suyuyla kendisine nazar değen kimse guslederdi. Bu hadis Bukhara ve Müslim şartlarına göredir. Ebu Davud Beyhaki, İvaat etmişler, Elbani da Muhbil bin Adi Sayıl-ı Müsnet'te taric etmiştir. Eğer, eğer kişi, kimin nazarının değdiği biliniyorsa, o kimse e, abdest alır ve bu abdestinin suyuyla, yani, Abdest aldığı vücuduna değen e, suyla e, kime değdiyse nazar o yıkanır. E, bu şekilde destekleyen pek çok rivayetler var. Yani e, Ebu Davud'un bir rivayetinde e, sizden birinizden işte abdest alması istendiği zaman bunu reddetmesin. Yani nazar için e, istendiği zaman bunu reddetmesin diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Cin çarpmış olan kimseye rukiye ve tedavi. 759 no'lu rivayet, Katade Rahimullah dedi ki, Said bin el Müseyyeb Rahimullah'ın Nuşre'de sakınca yoktur dediğini işittim. Kendisine, senden bunu rivayet edebilir miyim dedim, evet dedi. Bu eser, Bukhari'nin şartına göre Said'dir. İbnül Esir en nihayede şöyle der, Nuşre, cin çarptığı düşünülen kimseye ruhye ve tedavi uygulamaktır. Bunu İbnül ül Cadmüsned'in de rivayet etmiştir. Meşru olan rukyeler 760 nolu rivayet, Amr-ı binti Abdurrahman rahim Allah, Ayşe radıyallahu anhadan rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ayşe radıyallahu anhanın yanına girdiğinde bir kadın ona nemle rükyesi yapıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ona Allah azze ve celle'nin kitabı ile rükiye yap. Bu, Bukhari ve Müslüm'ün şartına göredir. Zeyd bin Hubab Müslüm'ün ricalindenir. i̇bn İbban'ın rivayetinde Bukhari ve Müslim ricalinden olan Ebu Ahmet'e Zübeyri mutabat etmiştir. Böylece Bukhari ve Müslüm'ün şartına göre oluyor isnat. Bunu Ebu İsa'k el-Müzekki, Müzekkiyat'ta, Dari Kutni İlel'de, İbn-i sayinde sayhinde rivayet etmişlerdir. El-Bani da etmiştir. Bu nemle ruhiyesi, yani nemle karınca demek karınca duası gibi bir şey demek ki. O zamanlar yaptıkları bir şey. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu hoş görmüyor da ona Allah'ın kitabıyla rukiye yap. Yani şifa ayetleriyle rukiye yapmasını tavsiye ediyor. 761 ne no olur rivayet? i̇bn Abbas radıyallahu anh'a dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim bir hastanın yanında azim olan arşın Rabbi, azim olan Allah'tan sana şifa vermesini dilerim derse, Allah onun bu hastalıktan kurtulup yaşamasını takdir etmişse mutlaka iyileşir. Bu hadis Bukhari'nin şartına göredir. Ebu Osman el-Bukhayri fevaidinde, Bukhari edebül müfredde, Ahmet ibne bişeybe, İbn-i İbdan hakim, ziyar el-Muhtarede, Ebu Davud, Tirmizi, Sünneli Kübra'da Nesai, şerh Sünnede Begavi, Ebu Yala, El-Efrat'ta Darekutni Kutni, Bezzar, Taberani, Ab bin Hümeyt, El-Mukhallisiyatta Ebu Tahir el-Mukhallis, İsmailel Esbehani Ettergid'de, İbn-i Mende Ettevhid'de, Lalka-i İtikad'da, İbn-i Sunni Amel Yemveli'yle de, Şecer-i Emal'de, i̇bn Bit dünya Bitdünya El Marad ve El Kefaratta, Hatip El Muttefak ve El Muhterak'da, Beyhaki Davatül Kebir'de, i̇bn Sakir tarihinde rivayet etmişlerdir. Muhbir bin Hadisahül Müsnet'te tahric etmiştir. Diğer rivayet lafzında bu duayı yedi sefer tekrar etmek tavsiye edilmektedir. 762'li olur rivayet. Fişe şey yapayım, ah. Muhammed bin Hatıp Radyaland dedi ki, ''Bana ait bir tencereyi tuttum ve elimi yaktı.'' Annem beni oturmakta olan birine götürdü ve ona ey Allah'ın Resulü dedi. O da buyur dedi. Sonra beni ona yaklaştırdı. O da ne olduğunu bilmediğim bir şeyler söyleyip tükürmeye başladı. Daha sonra ne söylediğini anneme sordum. Dedi ki şöyle diyordu. Sıkıntıyı gider ve şifayı ver ey insanların Rabbi. Sen şifa verensin. Senden başka şifa veren yoktur. Bu hadis müslimin müslümin şartına göredir. Bunu Nesai amel yevn ve de hakim Ahmet... Hayali ise İbne Bişeybe, İbne Beyasım El-Ahad ve'l-Mesani'de, İbne Bi Dünya El-Marat ve'l-Kefarat'ta rivayet etmişlerdir. Muhbil bin Hadice Müsa'id'de tahric etmiştir. İçeriği bilinmeyen rüyalardan kaçınmak 763 no'lu rivayet. Abiyullah bin azatlı kölesi Umeyr radıyallah dedi ki: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana uğradı. Ben de ona cahiliyedeyken delilleri tedavi ettiğim rüyayı arz ettim. Buyurdu ki, bu rukiye'den şu kısımları ve şu kısımları at, kalanıyla rukye yap. Muhammed bin Zeyd dedi ki, ona yetiştim, delilere bunlarla rukye yapıyordu. Bu hadis müslimin şartına göredir. Ebu Yala'dan, onun isnadıyla naklen, bu sayıda ithaful hiyerada, hakim, ahmet, tirmizi, nesai, sünneli, kübrada, taberani, hazmi el itibarda, tahavi, şeyr-i rivayet etmişlerdir. Evet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam işte cahiliyede e, yapılan bu rukyelerden içeriğinde İslam'a uygun olmayan şeyleri çıkarıyordu. Yani sakınca olanlarıyla yapmasında bir sakınca görmüyordu. Sarımsak ile tedavi 764 ne olur? Rivayet. Mughira bin Şube radiyallahu dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında sarımsak yiyip mescide geldim. Cemaate bir rekatte yetiştim ve onlarla beraber namaza dahil oldum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benden bir koku hissetti ve selam verdiği zaman şu habis bitkiden kim yemişse onun kokusu gidinceye kadar namazgahımıza yaklaşmasın buyurdu. Ben namazı tamamlayıp selam verince dedim ki ey Allah'ın Resulü Allah için elini bana vereceksin. Elini bana verdi ben de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin elini tutup yenimin arasından göğsüme götürdüm. Göğsümün sargılı olduğunu anlayınca muhakkak sen mazursun buyurdu. Bu hadis Bukhara ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Tahavi ı Şeyh Hümane'l-Hasar'da İbn-i i̇bn Ahmet, Ebu Davud, İbn-i Ebi Şeybe, Taberani, Ebu Şeyh Ahlakun Nebi'de, Ebu Naim Kıbbun Nebevi'de ve Beyhakir rivayet etmişlerdir. Muhbil bin Hadis-i tahric etmiştir. İnek sütüyle tedavi 765 nolu rivayet i̇bn Mesud radiyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Muaka ki Allah Teala beraberinde deva indirmiş olmadığı hiçbir hastalık indirmemiştir. Size ineklerin sütünün tavsiye ederim zira o bütün ağaçlardan yer. Bu hadis Buhari ve Müslim'in şartlarına göredir. Bezar, İbn Hakim, ise Ahmet, İbn Hakim Tayalisi Ahmet İbnü'l Ca'd Müsned'inde, Nesai Sünenü Kübra'da, Heysem bin Kulaybi Şahsi Müsned'inde, Abdurrezzak Taberani Ab bin Hümeyd, Taha Şerhu Man'ul Asar'da Ebu Naim Müsnedü Ebi Hanife'de, Hatip tarihinde, Beyhaki, Sünende ve Şuab-ı İbn-i Sakir tarihinde rivale yapmışlar. Elbani da tarih etmiştir. Bu hadisin bazı tarihlerinde, yani Bukhari veya Müslüm'ün şartlarına göre olmayan fakat yine sayıh olan bir tarihinde, şüphesiz ineğin eti derttir, hastalıktır, sütü ise şifadır şeklinde geliyor. Keme, ac ve hurması ve siyah tane. 766'ın olur rivayet Ebu Hüreyi radiyalan dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ac ve cennettendir. Onda zehirlenmeye karşı şifa vardır. Keme yani toprak kaldıran mantarı kudret elvas cinsindendir ve suyunda göze şifa vardır. Bu hadis Bukhari ve Nüslü'nün şartlarına göredir. Ebu Bekir'e'nin nasibi fevaitte Ahmet, İshak bin Rahüye, Tayalisi, Tirmizi, İbn-i Mace, Sünev-i Kübra'da Nesai, Darimi, İbnebi Şeybe, Ebu Yala, Tıbbun Nebevi de Ebu Naim. Şerhumuşk tahavi. Mu'cemin de İbn-i Asakir rivayet etmişler. Muhbir bin Hadisayül Müsnet de tercih etmiştir. Acve ve Medine hurması. Yani Medine'de yani bütün Medine hurmalar değil e, sadece bir ağaç da oluyormuş bu. E, bu yüzden oldukça pahalı da satılan bir hurma. E, küçük siyah zeytin gibi olan hurmalar. 767 nolu rivayet Burayde bin Husayb radıyallah'tan Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Keme yani toprak kaldıran mantarı göz için devadır ve muhakkak ki ac ve hurması cennet meyvelerindendir. Şüphesiz şu siyah tane İbnü Burayde dedi ki burada tuzda olan çörek otunu kastediyordu. Ölümden başka her derde devadır. Bunu görünürde Bukhara ve Müslim'in şartlarına göredir isnada Ancak illetlidir. Ravilerinden Zuher bin Muaviye, Salih bin Hayyan yerine Vâsıl bin Hayyan demiştir. Zuher Vâsıl bin Hayyan'dan işitmemiş, zayıf olan Salih bin Hayyan'dan işitmiştir. Hadisin metni ise başka rivayet yollarıyla sabit olduğunda sahihli gayriyidir. Bunu Ahmet, Şerhumuşkül Asar'da Taha'a rivayet etmiştir. Elbani es sahihada Muhbil bin Hadi, Ahadisül Muille'de zikretmiştir. Evet burada siyah tanenin eee şuniz yani çörek otu diyebildiğimiz e, tane olduğunu söylüyor Buhari abi. Yani burayı da radyolan. E, bu konuda ihtilaf edilmiştir. Yani selefin ihtilafı vardır. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam e, habetus sevda diye Habbetü's-sevda yani siyah tanecik e, ölümden başka her derde devadır buyurmuştur. Bunun tefsirinde Hasan el-Basri gibi tabinden bazıları daha başka şeyler söylemişler. Kimisi işte şuniz olduğunu yani çörek otu olduğunu söylemiş. Burada kuvvetli olan bunun çörek otu olduğudur. Yani e, hadisin rabisi olan burayı da radyalanten eğer sahihse bu şekilde e, bizzat sahabe bunu işte tuzdaki çörek otundan bahsediyordu. Yani bu siyah tane diye çörek otunu kastediyordu diyor. Bu Allah Resulü'nün kastettiği siyah tanenin çörek otu olduğuna dair en kuvvetli delillerdendir. Kalp hastalığının tedavisi 768 nolu rivayet. Sa'd bin Ebi Rafi radıyallahu dedi ki Bir gün iyice hastalanmıştım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ziyaretime geldi ve elini göğsümün üzerine koydu. Hatta kalbimin üzerinde serinliğini hissettim. Buyurdu ki sen kalp hastası bir adamsın. Haris bin Keleden'in yanına git. Çünkü o hastalıklara ilaç yapmakla uğraşan bir kimsedir. Medine'nin ac hurmasından yedi tane alsın, çekirdekleriyle birlikte dövsün, sonra onları suya koyup e, sana içirsin. Bu hadis Bukhari ve şartlarına göredir. Ebu Naim Tıbbın Nebevi'de, Ebu Davud Taberani, İbn-i Sa'd, İbn-i Adi El Kamil'de, Nasurettin Eddimeşki Camil Asar Fissiyer'de e, rivayet etmişlerdir. Burada işte ac hurmasının da Hal hastalığı için çekirdekleriyle birlikte dövülerek nasıl uygulanacağını da e, Allah Resulü bizzat tarif etmiş oluyor. Kusto Hindi 769'un rivayet. Cabir Radyalan dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe radiyalananın yanına girdiğinde orada yanında burnundan kan akan bir çocuk bulunan bir kadın vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun neyi var buyurdu. Kadın dedi ki boğazı rahatsız. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Yazık size çocuklarınızı öldürmeyin. Herhangi bir kadının çocuğunda boğaz rahatsızlığı veya ağrısı varsa bazı rivayetlerde zatül cenb yani zatürreye veya bugün tüberküloz denilen hastalık olduğu geçiyor diğer rivayetlerde. Burada e, boğaz rahatsızlığı veya ağrısı varsa kusti hindi ot alıp onunla uğuması ve hastanın ağzına koyması yeterlidir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dediğini yaptılar ve çocuk iyileşti. Bu hadis Bukhar ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Ebu Naim Tıbbun Nebevi'de hakim, Sünev-i Kübra'da Nesai İbnebi Şerbe, Ebu Yala, Ebu Cafer İbnül Buhteri Musa'nın Nefat'ında ve İbni Sakir tarihinde rivayet etmişlerdir. Kitabul Atime At-ımevel Eşribe yani Yiyecekler ve içecekler kitabı. Allah Teala şöyle buyurmuştur. De ki bana vahyolunanlar arasında onları yiyecek olan kimseye haram kılınmış bir yiyecek bulamıyorum. Ancak ölü veya aktılmış kan, domuz eti ki o gerçekten de murdardır. Yahut günah işlenerek Allah'tan başka sabna kesilenler müstesna. Her kim de çaresiz haddi aşmamak ve taşkınlık etmemek üzere mecbur kalırsa muhakkak Rabbin gafurdur, rahimdir. Enam suresi 145. ayet. Allah'ın size rızık olarak verdiği helal ve temiz olan şeyleri yiyin de kendisine iman ettiğiniz Allah'tan sakının. Maide 88 Yiyiniz, içiniz fakat israf etmeyiniz. Çünkü o israf edenleri sevmez. Araf 31. Ayet. Yemek yedirmenin fazileti 770 oğlu rivayet Abdullah bin Selam dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiğinde insanlar ona doğru koştular. Resulullah geldi, Resulullah geldi dediler. Onun yüzüne bakmak Görmek için ben de halkın arasına katıldım. Onu gördüğüm an onun yüzünün yalancı bir kimsenin yüzü olmadığını anladım. Konuştuğu zaman işittiğim ilk söz şöyle olmuştu. Ey insanlar selamı aranızda yaygınlaştırın. Yemek yedirin. Akrabalık bağlarını gözetin. İnsanlar uykudayken namaz kılın ki selametle cennete girersiniz. Bu hadis Bukhara ve Müslim'in şartlarına göredir. Fesevi el-Marifede hakim ziyal Ahmet, Tirmizi, İbn-i Mace, Darimi, Abbin Humeyd, Şerr-i Begavi, İbne Bişebe, İbn-i Ebişeybe, i̇bn Sa'd, Taberani Mekarumül Ahlak'ta ve Mucem-i Levsat'ta, de, i Emali'de, Temmam Fevayit'te, El-Esbehani Ettergip'te, Kuday-i Müsned-i Şirap'ta, İbn-i Sünni Amel-i Yevmevelli'de, Ebu Bekir-i ye Gaylaniyat'ta, ve Şuab-ı Liman'da, i̇bn Sakir tarihinde rivayet etmişlerdir. Elbani bani Sayıya'da etmiştir. Parmakları Yalamak, 771 nolu rivayet, i̇bn dedi ki. Biriniz yemek yediği zaman elini yalamadan veya yalatmadan silmesin. Zira Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bereketin yemeğinin neresinde olduğunu bilemezsin. Bu hadis Bukhara ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Bezzar, Ahmet, ebul fadil Zühri hadisinde rivayet etmişler. Muhbil bin Hadice Müsait'e tercih etmiştir. Yemekten sonra ağzı ve elleri yıkamak. 772 olur rivayet Ebu R.A'dan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem koyun eti yedi, mazmaza yaptı. Yani ağzını çalkaladı, ellerini yıkadı ve namaz kıldı. Bu Bukhara ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Ebubekir el-Esram, Sünneli'nde Ahmet, İbn-i Tayalisi rivayet etmiştir. Muhbil bin Hadis-i i̇l etmiştir. 773 no'lu rivayet, Ebu Hureyel radiyalan'tan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Elinde yemek artığı ve kokusu varken onu yıkamadan uyuyup da kendisine zararlı bir şey dokunan kimse kendisinden başka kimseyi suçlamaz. Bu hadis Bukhari ve Müslüm'ün şartlarına göredir. İbn-i Ebi Şeybe Kitabul ül Edep'te, Ahmet, Bukhari Edeb-ül Müfred'te, İbn-i Hakim, Ebu Davud, Tirmizi, İbn-i Mace, sünnel Kübra'da, Nesai, Darimi, İbn-i Ebi Şeybe, Musannef'te, i̇bn Hazm el Muhallada İbnül ül Câd, Müsned'de, El-Muhrevaniyat'ta, Beyhaki Sünen'de rivayet etmiştir. Elbani sayıya da Muhbil bin hadisahül tercih etmiştir. Yemek hususunda umumi izin almak 774 nolu rivayet Cabir radıyalland'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla birlikte bir kadına uğradı. Onlara bir koyun kesip yemek yaptı. Döndüğü zaman dedi ki ey Allah'ın Resulü size yemek yaptık girin ve yiyin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı girdiler. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yemeye başlamadan onlar başlamazlardı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ondan bir lokma alıp ağzına attı fakat çiğneyemedi. Buyurdu ki bu sahibinin izni olmadan kesilen bir koyundur. Kadın şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü biz Saad bin Muaz ailesiyle böyle şeyleri hesaba katmayız. Biz onlardan alırız onlar da bizden sormadan alırlar. Bu hadis Müslüm'ün şartına göredir. Ahmet ve Hakim rivayet etmiştir. Ee, Muhbil bin Hadis Sahil-ül Müsnet'te etmiştir. Yani burada bunun e, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tarafından hoş görülmediğine bir işaret var. Yani tamam sana ses çıkarmıyor olsa bile buna izin alınmalı. E, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu sahibinin izni olmadan kesilen bir koyundur diyor. E, kadın da diyor ki yani biz on, onlar bizden alır, biz onlardan alırız. Yani biz bunlara pek karışmayız. Diye mazeret söylüyor ama e, burada hoş olmayan bir şey var. E, çiğneyememiş ve e, bunun gerekçesini açıklamıştır Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Misafiri ilk gece ağırlamak bir borçtur. 775 nolu rivayet Ebu Kerim'e miktan bin Madikerb Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Misafirin Birinci gecesinde onu ağırlamak her Müslüman ev sahibi üzerine düşen bir haktır. Her kim misafir olarak bir kimsenin evinin önünde sabahlayacak olursa bu kimseye ikram etmek o ev sahibi üzerine bir haktır. İsterse bu hakkı öder, isterse terk eder. Bu hadis Bukhara ve Müslüman şartlarına göredir. Hennades seri zühtte, Bukhara edebil müfredde, Ebu Davud, Ahmet, Talisi, İbn Bişran, Emalde, Taberani, Şerhu Muşkilla Sarda, Tahavi, Ebit Dünya, Kurat Dayıfta, Beyhak-ı Sünem'de rivayet etmişler. Elban-ı Sayyada Muhbir bin Adisayül Müsnet'te tarih etmişlerdir. Ziyafet 3 gündür. 776 ne olur rivayet. Ebu Said el-Hudri radiyalant'ta Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ziyafet 3 gündür. Bundan fazlası sadakadır. Bu hadis Müslimin şartına göredir. Burada diyafet diyaf misafir ağırlama demek. Yani sana bir misafir geldiği zaman yatılı bir misafir geldi. Onu 3 gün e, ağırlaman, yani yiyeceğini vermen, barındırman. Bu üç gündür diyor. Yani bu vacip olan haktır. Bundan sonrası da sadakadır. Yani bundan sonra istersen onu barındırıp yemek vermeyebilirsin. Yani artık yolcu edebilirsin. Veyahut da sadaka olarak. Yani sevabı e, sana olmak üzere misafir etmeye devam edebilirsin. Bu hadis-i şartına göredir. İbrahim el-Harbi, İkram-ı Daif'te Ahmet, İbni Bişeybe Ebu Yala, bezar e, Marifede Ebu Naim, Yine Hilyetül bunay Ebu Kadül Maristan Meşihasında Haris bin Ebi Usami Müsnedi'nde Beyhaki Mucemin'de İbn Asakir rivayet etmişler. Muhbibin Hadica Müsait'de tarih etmiştir. İçine fare düşen yağı kullanmak 777 nolar rivayet İbni Ömer radyalanma içine fare düşen yağ hakkında şöyle dedi. Ondan faydalanın, derilerinizi yağlayın. Yani yiyecek olarak değil de içine fare düşmüşse yağlamada kullanın. Bu eser Buhari müslim şartlarına göredir. Behaki ve Razak rivayet etmişlerdir. Fıkıhta bu konuyla ilgili şu ayrıntı zikredilir. Bu konuda Selef'ten de rivayetler anlatılır. Eğer farenin içine düştüğü yağ, sıvı bir yağ ise İbn-i dediği gibi böyle yapılır. Ama katı bir yağ ise yani yağ zararlı maddelerin ileri geçmesine engel olucu bir mahiyeti olduğu için yani böyle bir özelliği olduğu için civarından yağ alınır, atılır, kalanı yenilebilir diye fıkıh kitaplarında böyle geçer. Ee, yani her halkarda israf etmek gerekmez. Yani derileri yağlamakta kullanılabilir. Sıvı bir yağ bile düşse e, bu başka şeylerde kullanılabilir. Karpuzla yaş hurmayı beraber yemek. 778 nol rivayet Ayşe Radyalihana'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem karpuzla yaş hurmayı birlikte yerdi. Bu hadis Bukhar ve Müslim şartlarına göredir. İbn-i Nebi Davud, Müsned-i Ayşe'de, Ebu Davud, Nesai-i Sünev-i Kübra'da, Hümeydi, Hakim-i Dirmizi, Nevad-i Lüsülde, beyhak ve El-Adab'da, Ebu Tahir-i Silefi, tuyur rivayet etmişler. Eldani Sahih'a'da, Muhbil bin hal Sahih'ül Müsned'de <gülüyor> tahric etmiştir. Kabak ve Tirit yemeği, 779 nolu rivayet. Enes bin Malik R.A. dedi ki, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Kabak'ı severdi. Kendisine yemek getirildi veya yemeğe davet edildiği zaman kabak tanelerini araştırır ve sevdiğini bildiğimden dolayı onun önüne koyardım. Bu hadis Bukhar ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Tirmize Şemail'de, Ahmet Tayalisi, Şerru de, Begavi, Ebu Yala ve Bezar rivayet etmişlerdir. Elbani Yervail Galil'de tarihci etmiştir. E, Müslimde de Allah Resulü aleyhisselatü vesselam kabakı severdi. E, onun bu sevgisinden dolayı Enes Radyalan diyor. Ben de kabak sevmeye başladım diyor. 780 nol rivayet Enes Radyalent'ten Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Tirit yemeğini severdi. Bu hadis Bukhara ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Hakim Ahmet Ziyalmaksı Muhtare'de, Tirmizi Şemail'de, İbn Saad Tabakat'ta, Begavi Şerüsüne'de, Behaki Şuabül İman'da rivayet etmiş. Elbani Muhtasaruş Şemail'de tarih etmiştir. Eski hurman, hurmanın kurtlarını ayırmak. 781 nol rivayet yine Enes Radyalent'ten dedi ki Nebi sallallahu aleyhi ve selleme eski hurma. Getirildi, kurtlarını çıkarmak için araştırmaya başladı. Bu, Bukhar ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Ebu Tayyret Silefi, da Ziyolmaktis Muhtare'de, Ebu Davud, i̇bn bezar Mace, Bezzar, Taberane, Efsat'ta, Temmamer Razi, Fevaydin'de, Ebu Şeyhan, Alakun Nebevi'de, Uşeyb, Cüzün'de, Ebu Bekir-i Şafi, Gaylaniyat'ta, Bey i Sünen'de ve Şuhab-ı Liman'da rivayet etmiş, Elbani da tarcih etmiştir. Yani kurtlarını ayıklayıp yiyorlardı. Soğuk ve tatlı içecekler 782 olur. rivayet Ayşe radıyallahu anh'a dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin en sevdiği içecek tatlı ve soğuk olanlarıydı. Bu hadis Bukhar ve Müslüm'ün şartlarına göredir. İbn-i Es-Tikad'da hakim, Ahmet, Tirmizi, Sünel-i Kübra'da, Nesai, Şer-i Sünnet, Ebu Ya'la, Hümeydi, Ebu Bekr i Şah ve Gaylaniyatta, Ebu Naim, Tıbbun Nebevi'de, Ebu Şeyh, Ahlakun Nebi'de, Beyha, Kişuab-ı Liman'da, İbn-i Sakir Nesefi El Nesefi Elkant Fi Ahbari Semelkant'ta rivayet etmişlerdir. Elbani da tercih etmiştir. Sarhoş edici içkiler içen kimsenin akibeti 783 olur rivayet. Abdullah bin Firuz et Deylemi Rahimullah dedi ki, Abdullah bin Amr bin El As radiyallahu maya, senin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden şöyle rivayet ettiğim bana ulaştı. Kim sarhoş edici içkilerden bir defa içerse 40 sabah namazı kabul edilmez Abdullah bin Amr radıyallahu anh dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işitti. Kim sarhoş edici içkilerden bir defa içerse, 40 sabah tevbesi kabul edilmez. Eğer tevbe ederse Allah tevbesini kabul eder. Eğer tekrar içerse kırk sabah onun tevbesi kabul edilmez. Eğer tevbe ederse Allah tevbesini kabul eder. Tekrar içerse kırk sabah tevbesi kabul edilmez. Eğer tevbe ederse, Evzai dedi ki, Bilmiyorum, üçüncü seferde mi yoksa dördüncü seferde mi dedi? Artık Allah'ın ona cehennemliklerin irinlerinden içirmesini hak eder. Bu hadis Bukhari ve Müslim şartlarına göredir. Bezzar, Hakim, İbn-i Ahmed Ahmet, Nesai, i̇bn Darimi, Şuab-ı Liman'da Beyhak rivadet etmişler. Muhbibin Hadi, Cami-i Said'de tarihç etmiştir. Yani burada <gülüyor> bir düzeltme yapıyor İbn-i Havri, <gülüyor> Namaz <gülüyor> değil, tevbesi kabul edilmez diyor. Hurmadan yapılan içkinin yasaklanması... 784 no'lu rivayet Cabir bin Abdullah radıyallahudan hamr yani sarhoş edici içkiler haram kılındı. O ham hurmadan ve olgun hurmadan yapılıyordu. Bu hadis buhar ve Müslim'in şartlarına göredir. İbnü'ş-Şerki Müsnedü sahihte cerec etmiştir. Küpteki şıranın hükmü yani hoşafın 785 nol rivayet, Katade Rahimullah dedi ki, Enes radıyallahu anh'a küpteki şirayın hükmü hakkında sordum. Dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden bu konuda bir şey işitmedim. Enes radıyallahu bunu çirkin görürdü. Bu hadis müslümin şartına göre Bezzar, Ahmet ve Ebu Yala rivayet etmişlerdir. 786 nol rivayet, Ebu Aliye, Rufey bin Mihran Rahimullah dedi ki, Ebu Said el-Hudri radiyallahu küpteki şıraların hükmünü sordum. Dedi ki, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ondan yasak, yasakladı. Biz peki ya deri kırbadaki şiralar dedik. Dedi ki, o daha kötüdür. Bu hadis Bukhari ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Ahmet bin Meni'nin müsnedinden onun isnafıyla naklen bu sayrı ithafta. Ahmet, Abdülrezzak, Sünel Kübra'da Nesai, Ebu Yala rivayet etmiştir. Elbani sayhada tarih etmiştir. Evet, bu Nebi Zülcerr. Ee, ziftli testilerde, küplerde e, hurma şırası veya hoşaflar yani e, ziftli kaplar e, yasaklanmıştı biliyorsunuz müslimdeki hadiste. Ee, daha sonradan izin veriyor bu kapların kullanılmasına. Çünkü artık bunlarda şarap yapılmıyor. İnsanlar bilinçlenmişti bu konuda. Allah Resulü bu küplerin artık kullanılmasına Duba, Hantem, Nukayyir bunun gibi maddeleri yasaklamıştı. Çünkü bunlarda şarap yapılıyordu. Kabaktan yapılma, ağaçtan yapılma ve testiden yapılma şeyler. Ziftli küpler. Daha sonra insanları bu konuda bilinçlendirince bunların kullanılmasına izin vermiştir. Ama demek ki şıralar, yani hoşafları böyle kaplarda saklamak yasak. Yine deri kırbalar da aynı şekilde yasaklanmış. Sarhoş edici içkilerin Adının Değiştirilmesi 787 olur. rivayet Muhammed bin Abdullah bin Müslim Raymullah dedi ki Ebu Müslim el-Havlan Raymullah hac yaptı ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hanımı Ayşe radiyallahu yanına gitti. Ayşe radiyallahu anh'a ona Şam hakkında ve oranın soğuğundan sormaya başladı. Ebu Müslim de haber verdi. Ayşe Radyalan'a anh'a oranın soğuğuna nasıl sabrediyorlar diye sordu. Ebu Müslim dedi ki Ey mü'minlerin annesi kılâ denilen bir içecek içiyorlar. Ayşe radıyallahu dedi ki, Habibim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem doğru söyledi. Onun şöyle buyurduğunu işte, muhakkak ki ümmetimden bazı insanlar hamrı, sarhoş edici içecekleri içecek ve ona isminden başka bir isim takacaklar. Orada kadınlar ne yapıyor? Ebu Müslim dedi ki, hamama hamamlara giriyorlar. Ayşe radıyallahu dedi ki, Habibim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem doğru söyledi. Onun şöyle buyurduğunu işte, herhangi bir kadın elbisesini evinin dışında çıkarırsa muhakkak Allah'ın örtünü yırtar. Bu hadis Bukhara ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Ebu Yale hakim ve Muhatta da İbni Vehb rivayet etmişlerdir. Yemeğe katılan sarhoş edici içkiler 788 nol rivayet. El-Muhtar bin Fulful Rahimullah dedi ki Enes bin Malik radiyallahu kaplardaki içecekleri sordum. Dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müzeffetten yani ziftlenmiş kaptan, yasakladı ve her sarhoşluk veren şey haramdır buyurdu. Ben dedim ki müzeffet nedir? Enes Radioland zift ile sıvanmış kaplardır dedi. Ben kurşun kaplar ve testiler dedim. Enes Radioland onlarda sakınca yoktur dedi. Ben bazı kimseler bunları hoş görmüyorlar dedim. Enes Radioland dedi ki sana şüphe veren şeyi bırak şüphe vermeyen al. Muhakkak ki her sarhoş edici şey haramdır. Ben dedim ki doğru söyledin. Sarhoşluk veren şey haramdır. Peki ya yiyeceklerimize kattığımız bir iki içimlik içeceğe ne dersin? Dedi ki, sarhoş eden şeylerin azı da çoğu da haramdır. Hamr, yani sarhoş edici içkiler üzümden, hurmadan, buğdaydan, baldan ve arpadan elde edilir. Bunlardan sarhoş eden şey hamrdır. Bu hadis müslümin şartına göredir Ahmet ve Ebu Yala rivayet etmişlerdir. Yani yiyecek bile olsa, içecek haricinde yiyeceği bile damlatılsa bu yasaktır. Kapları örtmek, 789 ne oldu rivayet? Ebu Hureyir radiyallahu anh'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize kapları örtmeyi, tulumun ağzını bağlamayı ve boş kabı ağzı yere gelecek biçimde ters çevirmeyi emretti. Bu hadis Müslüm'ün şartına göredir. İbn-i Mace, İbn-i Ahmed, Ahmet, Darmi, Bezzar rivayet etmişler. Muhbil bin hadisahül müsnet müsnedde tarcih etmiştir. Bu Cabir radiyallahu anh'den rivayet edilen ve diğer sahabelerden rivayet edilen, işte akşam yatarken kavuşlar, ee, Kapların, yiyecek kapların üzerinin örtülmesi, bunun gibi e, tavsiyelere dahil olan bir şey bu. Yani e, kapları böyle en azından mesela bardaklar böyle açık olarak değil de böyle ters kapatmak e, tavsiye ediliyor. Şimdi biz tabii tulum, bunun gibi şeyler kullanmıyoruz ama... Boş kap bile olsa bunları en azından kapaklı bir şekilde, tencereler, kaplar, bunları kapaklarıyla, eğer kapağı yoksa ters çevirerek, öyle muhafaza etmek lazım. Böyle bir yönlendirme var. Sebebini Allah bilir ama illeti başka bir hadiste açıklandığı gibi, senede öyle bir gün vardır ki o günde veba iner. Allah Resulü bunun illetini başka bir hadiste böyle açıklamıştır. Yani bu olabilir. Yeme ve içmede denge. 790 olur rivayet el mikdan bin Nadikerb radıyallahu anh'tan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ademoğlu karnından daha şerli bir kap doldurmamıştır. Ademoğluna belini doğrultacak kadar yemesi yeter. Daha fazla yemeden yapamazsa karnında, karnının üçte birini yiyeceği, üçte birini içeceği ve üçte birinde de nefes için ayırmalıdır. Bu hadis müslümin şartına göredir. Zeheb-i Mucem-i Şuyuh'da. İbn-i İbban Hakim, i̇bn Mübarek Züdde, Ahmet, Tirmizî İbn-i Mace, nesay Kübra'da, İbn-i Saat, Taberî Taberi-i Taberani, mucem Kebir'de ve Müsnedüş Şami'nde, kuday Müsnedüş Şahap'ta, Ebu bu Tıbbun Nebevi'de, Beyhakiş Şahap'ta, İbn-i Asakir rivayet etmişler, Elbani da tercih etmiştir. Bazı yurt dışında seyahat yapanlardan birisinin yazdığı bir makalede okumuştuk. Adam bu sözü Almanya'da e, meşhur hastanelerin birinin duvarında okuyor. Allah Resulü'nün bu sözünü. Bu hadisi yazmışlar. yani e, Bu büyük bir şifa şeyi aynı zamanda yani. Ayakta içmek, 791 oğlu rivayet Ebu Hureyir radiyallahu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, ayakta içen kimse karnına ne indirdiğini bilseydi elbette kusmak isterdi. Bu Ali radıyallahu anh'e ulaşınca su istedi ve ayakta içti. Bu hadis Bukhari ve Müslim şartlarına göredir. Mamer bin Raşd el-Cami'de, i̇bn İbn Ahmed Ahmet Hilal el-Haffar cüzünde, Esram Nasi'ül Hadis'te, Behaki sünende rivayet etmiştir. Elbani Sayyya'da tercih etmiştir. Evet Allah Resulü ve vesselam bu hadisi e, kerahat ifade ediyor. Bir Biriniz e, karnına ne indirdiğini bilse elbette kusmak isterdi. Yani ayakta içmek iyi bir şey değildir. Ali Radyalan'ta yani bu hadisten habersiz değil. Bu hadis söyleniyor. Bunun üzerine içiyor ki bunun haram olmadığını. Çünkü insanlar bunun haram olduğuna itikad etmeye başlamışlar. Ve ayakta içiyor. Ayakta içmesinin gerekçesini de diğer rivayetlerden anlıyoruz. Ben diyor Allah Resulü aleyhisselatü Vesselam ayakta içtiğini gördüğüm için içiyorum. Yani bakıyorum bazılarınız yani bunu haram görüyor neredeyse. Böyle bir anlayışa mani olmak için bunu yaptığını söylüyor. Burada başka yerde açıkladık. Yani Enes işte kim ayakta içmişse kusun şeklindeki rivayet, Müslim'de de gelse isnadı zayıftır. İsnanında Ömer bin Harun var, bu zayıftır. Müslim bunu Enes Radyalant'tan sahih yolla gelen tariki verdikten sonra takviye için yani mukarin olarak zikrettiği lafızlardan birinde zikrediyor. Yani hüccet getirdiği rivayetlerden değil En Enes R.A. Allah Resulü ayakta içmekten yasakladı. Bu lafızda var. O yasaklamanın hikmette kerahat içeriklidir. Sebebini açıklamıştır çünkü Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam burada olduğu gibi. Yani ayakta içmek kerahatla birlikte caizdir. Kabın içine solumanın yasaklanması 792 olur rivayet. i̇bn Abbas radiyallahu dedi ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kırbanın ağzından su içmeyi ve kabın içine solumayı yasakladı. Bunu Bukhari'nin şartına göre isinatla Taberani, Hakim, İbn-i i̇bn El-Muhtaridi, Ahmet, İbn-i Ebişeybe, Ebu Davud, Tirmizi, İbn-i Mace, Darimi, Ebu Yala, Beyhaki, Sünende ve Şuab-ı Liman'da rivayet etmişler. el banir val Mukbil bin Hadisahül-Müsned'de tercih etmiştir. Bu kırba, işte deriden yapılma kaplar. Bunun ağzından içmeyi yasaklıyor. Yine kabın içine solumayı, yani bardak gibi, şişe gibi neyse, onun içerisine hohlamayı, üflemeyi, nefes almayı, içine doğru nefes almayı yasaklıyor. Kırbalar hakkında özel ama aslı kırbadan içmeye dair, bunun caiz olduğu eğer aslı bir yerdeyse bu, o sonraki başlıkta gelecek. Yiyecek ve içeceğe üflemenin yasaklanması 793 numaralı rivayet. İbn Abbas radıyallahu anhmada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yemeğe ve içeceğe üflemekten yasakladı. Bu hadis bu karnın şartına göredir. Saydavi Mu'cem-u Şuyuh'da ziyav Muhtare'de Ahmet Müsteni'de rivayet etmiştir. Muhbil bin Hadis-i sayyir tercih etmiştir. Evet. Evet. Asılı kırbadan içmek, 794 numaralı rivayet, Kepşe radıyallahu anh'ten. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanıma girdi ve asılı duran bir tulumun ağzından ayakta su içti. Ben de kalkıp onun içtiği tulumun ağzını hatıra olsun diye kestim. Bu hadis Müslüm'ün şartına göredir. Tirmiz İbni Maci Ahmet İbni İbban Begavşerü de, Ebunayn Marifetü Sahabe'de rivayet etmişler. Muhbil bin Hadisahül Müslüm'de tarcih etmiştir. Allah izin verirse bir sonraki derste kitabın nikah bölümüne geçeceğiz. Subhanekallahü ve bihamdik ve eşhedü en la ilâhe illallah ve esteğfiruke ve etûbü ileyk.